Fikret Adaman ve Bengel Akbulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Günaydın, merhaba. Günaydın, hoş geldiniz. Büyümenin Ekonomi Politiği'nde ne konuşuyoruz? Ee, aslında biz... Yani hatırlayacaktır dinleyicilerin bir kısmı. E, müştereklerden bahsedelim. E, artık bir seri olarak müştereklerden bahsedelim diye e, düşünmüştük. Bir ay önce de öyle bir anons etmiştik. Ama e, şimdi HOPA üzerine e, biraz Fikret'le konuştuktan sonra e, şeyden bahsedelim diye düşündük. Yani ekolojik e, ya da çevresel süreçlerin e, bu hani bir şekilde ekolojiyi yeni ilemeye ya da yani doğada bir bir şekilde düzeltici bir takım yatırımlar yapmaya yönelik faaliyetler de olabilir, ekolojik yıkım da olabilir. Ee, bunların ekonomik yani ekonomik e şeye, e bir hesaplamaya dökülmesine dair ya da işte ekonomik maliyet ve faydalarının e bildiğimiz iktisatta ve alternatiflerinde nasıl ele alındığından bahsedelim dedik. Hı hı. Çünkü ee, hopanın gerçi hani bana hala birazcık şey geliyor, kötü geliyor mesela bir iktisatçı olarak iktisat diliyle konuşma hopa hakkında. Ama hopanın yarattığı yıkımın ciddi bir ekonomik boyutu da var. Evet. Yani e, belki yıkım olunca bunun ekonomik boyutu insanların çok daha gözüne e, kolay görünüyor, daha daha kolay bunu görmesi. E, i̇şte en basitinden oradaki tarım alanlarının mahvı ondan sonra oradaki e, düzeltilmesi için e, yıkımın etkilerinin bir şekilde e, giderilmesi için yapılması gereken harcamalar vesaire insanların çok daha kolay aklına gelebilecek ekonomik boyutlar. Ama belki bunun işte birazcık gerisine gidip ben çok basit bir şekilde mesela Hoppa'da yaşanan... ...nün nedeninin daha makro boyutta bir iklim değişikliği ile iklim ilgili olduğunda... ...mikro boyutta da e, hopa özelinde yani o mekan özelinde... ...o coğrafya özelinde yapılan e, bir takım ekolojik yıkımlar olduğundan hareket edersek... ...örneğin ormanların katledilmesi gibi. E, o zaman mesela onu düşünelim diye baş, başlayacağım ben. Mesela ormanların kesilmesinin ekonomik açıdan bir yararı olduğu düşünülebilir... İşte o kesilen ormanın kerestesiyle işte bilmem ne yapılacak falan filan. Bu da bir ekonomik büyüme de mesela bir şey ya da gayri safi milyasıyla da bir şekilde görünür. Ama mesela ormanın kesilmesinin ekonomik açıdan maliyeti çok görünmüyor. Ya da çok kolay e, görünür hale gelemiyor. Ama şu açıdan düşünülebilir örneğin. Hopa gibi bir şey de yaşandıktan sonra daha kolay bu bağ kurmak. E, ormanların aslında ciddi anlamda iklimi... E, topraktaki su döngüsünü ve de regüle etme işlevi var. Ve bu son derece ekonomik de bir işlev. Yani bu işlev ortadan kaldırıldığı zaman böyle bir yıkım oluyor ve bu yıkımın e, zararlarının karşılanması için ciddi maliyetler var, ekonomik maliyetler var diye düşündüğümüzde aslında ormanların ekonominin işlemesi için de e, ciddi bir e, fonksiyonu var, işlevi var. E, hayatın hani stabil edilmesi açısından da e, ciddi bir fonksiyonu var. Ve bu fonksiyon ortadan kaldırıldığında ciddi harcamalar yapılması gerekiyor. Evet. Tam da bu konuda bir şey vardı. Sözünü kestim. Pardon. Yok, yani, ben de şöyle bir göz gezdirebildim. Çok önemli bir makale çıktı bu konuda. Yani araştırma tam da bu dediğin konuda yapılmış. Sen görmüşsündür belki. Yani bu yağmur ormanlarının özellikle ortadan kaldırılmasının e, muazzam bir yıkıma. Yani Önü, imkansız düzeltilmesi, yerine getirilmesi imkansız bir şey hı hı. yol açtığını buna karşılık eğer ormanlar korunursa ekonomik olarak bunun çok düşük bir maliyetle yapılabileceğini ve herkesin bundan karlı çıkacağını bir tek yalnız bu ormandan işte kereste ve başka enerji Hı. şirketleri dışında herkesin karlı çıkacağını söyleyen ilginç bir araştırma vardı. Ee, aslında şimdi biraz sonra bahsedeceğiz. Bunlar ne yeni ne de e, hiç yapılmayan şeyler değil. Yani ekonomik açıdan herhangi bir mesela ormanlık alanın ya da Sula Kavza'nın ya da işte belli bir e, biyoçeşit yani bütün aslında şu an ÇED'de de ÇED'de mesela tabi olan bütün projeler gibi. Yani bunun e, fayda ve maliyetlerini herhangi bir projenin e, şey yapan yani bu proje ormanlık alanının korunması projesi de olabilir. Yok, yok edilmesi projesi de olabilir sonuçta ne taraftan bakarsanız ona göre değişir. E, ekonomik açıdan fayda ve maliyetlerine bir parasal değer vermek ve bunun hani aslında ne kadar yapılıp yapılmadığına bakmak. Şimdi Fikret birazcık daha detaylı şey yapacak. Biz yani bu programda biraz hem bu örnekleri konuşalım evet. hem bunun arkasında yatan iktisadi yaklaşım nedir onu konuşalım ve bu mesela bizim bir anlamda ironik olarak karşı çıktığımız bir şey. Bizim gibi iktisatçıların diyeyim her şeyin parasal bir değere tahvil edilmesinin ve bunun yani belli riskleri de var. Bunları da görmek lazım diyerek birazcık bağlayacağız. Ama mesela sizin bahsettiğiniz durumda şöyle bir şey var. Aslında nicelik, e, mutlak olarak nicelik değil. O işte fayda ve maliyetlerin fayda çok daha geniş bir kesime da dağılıyor. Ve yani herkes o faydayı paylaşıyor bir şekilde. E, maliyet küçük bir grup üzerinde aslında olacak. Daha küçük bir grup. Yani o da aslında dağılıyor ama. Ee, mesela ama ormanın kesilmesinin faydası güçlü ve küçük bir gruba daha çok gittiği için böyle bir yani on oradaki... binde bir ait bir şey işte. O, evet, evet. Şimdi fikrete ben o yüzden şey yapayım. Hı -hı. Ee, konu. Evet. <gülüyor> şey, şey. Öncelikle e, hani basına baktığımız zaman işte bir çevre felaketi olarak lanse edildi. E, aslında belki çevrenin yarattığı tırnak içinde felaketlerin neredeyse tamamı insan kaynaklı felaketler ee, Hopa olayına baktığımız zaman da e, Bengi'nin söylediği gibi bunun bir daha hani makro boyutu var, iklim değişikliği boyutu var ama daha bir mikro boyutu da daha lokal bir boyutu da var ve dolayısıyla burada e, bu tırnak içinde kullanıyorum felaketin e, insan eliyle yaratılmış olduğunu görmemiz gerekiyor yani orada yitirdiğimiz canlar var. Orada yitirilen çok ciddi bir ekonomik değer var. Dolayısıyla da bir geriye gidip e, bu e, etkinliklerle ilgili kararlar yıllar önce alınırken... E, yani bildiğimiz ekonomide bunlar ne şekilde dikkate alınıyor? Alınıyor mu? Alınmıyorsa niye alınmıyor? Şimdi gerek... E, ...Bengi'nin gerek Ömer senin bahsettiğin boyut işin ekonomi politiği. Yani evet. bu işten kimler kazanıyor kimler kaybediyor meselesi. Yani çok kabaca baktığımızda makro boyuttaki iklim değişikliğinin... ...gerisinde kimlerin kazandığını görebilmemiz mümkün. Lokal projelere baktığımız zaman da lokal projelerinde... ...işte bunlar madencilik olabiliyor, enerji olabiliyor çoğunlukla işte kereste oluyor olabiliyor. Burada da yine e, devlet de olabilir. Devlet de bu işi yapıyor olabilir. E, şirketler de yapıyor olabilir. Sonunda bunun e, bir kısmı belki birilerinin cebine gidiyor. Bir kısmı bu büyüme paradigmasının e, bir anlamda e, benzinini oluşturuyor. Şimdi bildiğimiz e, iktisat e, çok basit bir e, yöntemle bu işin faydalarını ve zararlarını masa üzerine yazıyor. Bunları tabi ki dinamik bir analizde yapıyor Hani bugün yarın belki bir 30 yıl sonra ne olacak Bütün bunları alt alta sıralıyor Ve bir e, faiz e, oranıyla bugüne getirip ileride oluşacak olan maliyetleri ileride oluşacak olan faydaları Hepsini bugünün değerleriyle ifade edip bir karar alıyor yani Yapması gereken analiz bu Ha bu ne kadar yapılıyor, ne kadar yapılmıyor bu ayrı konu evet, tabii, tabii yani. ki. Ama e, varsayalım ki bu yapılıyor, buradaki metodoloji ne? Bir onu kısaca bir özetlemeye çalışayım. Daha sonra da biraz bunun e, değil mi biraz e, kritiğine girmeye çalışalım. Evet. Şimdi evet. burada e, yani Zurna'nın zırk dediği nokta, çevrenin ekolojinin e, parasal değeri. Genelde yok. Yani soluduğumuz havanın, ormanın bizatihi kendisinin, okyanusların, işte ne bileyim, kuş türlerinin, böceklerin, aklınıza gelebilecek ekolojiyle ilgili hemen hemen her şeyin bir piyasada karşılığı bulunmuyor. Ben şuradan gideyim de işte şu kadar metreküp temiz hava alayım nedir bunun maliyeti? Ha belki ileride olabilir ama şu an için yok ve dolayısıyla buna bir parasal karşılık bulmak gibi e, bildiğimiz iktisadın önemli bir e, şeyi var, görevi var. Bu görevi nasıl ifşa ediyor? Bir ufak e, geçerken bir tarihsel not da düşelim. E, bu tür çalışmalar daha önce gitmesine rağmen bunun... E, su üstüne çıkması ve akademide yerini alması e, okuyucularımızın çoğu e, bilecektir. 1989 yılındaki Exxon Valdez kazasından evet. sonra olmuştu. Hatırlayacaksınız e, Exxon Valdez e, yaşanmış en büyük e, petrol sızıntısı gemi kazasından sonra oluşmuş e, felaketlerden bir tanesiydi. Şirket dedi ki ya tamam hani teknenin e, arızaları olduğunu biliyorduk. Teknenin eski teknoloji olduğunu biliyorduk. E, kaptan ve ekibinin e, vodka'yı çok sevdiğini biliyorduk. E, dolayısıyla yani bu kaza bizim için çok da şaşırtıcı olmadı. Yüzgünüz. Ama olan oldu yani de. Hani neyse parası ödeyelim, ödeyelim tadında bir e, mealen tabii konuşuyorum. Cevap verdiler. Bunun üzerine de mahkeme. Peki o zaman deyip bir grup e, temelde iktisatçıyı topladı ve dedi ki bize bir yöntem geliştirin ki biz de bu yöntemle oluşturulacak olan maliyeti e, şirkete, şirketin önüne koyabilelim. E, şu an için kullanılan ve genelde iktisadın e, oldukça sıcak baktığı e, yöntemlerin en başında koşullu değerlendirme olarak çevirebileceğimiz İngilizcesi contingent valuation olan bir yöntem var. Bu temelde bir anket çalışmasına dayanıyor. Exxon Valdez örneğine geri dönecek olursak kazadan sonra şöyle bir anket yapılıyor. İşte sonuçta Amerika halkının genelini temsil edecek güce sahip bir kitleye gidip Diyorlar ki biz bundan sonra bir Exxon Valdez daha olmaması için bir takım teknolojik, bir takım organizasyonel önlemler alacağız. Bunlar tabii parasal bir karşılık oluşturacak. Çok hızlı aktarıyorum. Herkes buna katkı verecek. Sen de buna katkı vermek ister misin? <gülüyor> Ey Ömer Madra ne kadar <gülüyor> vermek istersin? Ee, i̇şte senden bir miktar alındıktan sonra diğer... Anket yapılan kişiye gidiliyor, aynı hikaye anlatılıyor. Ee, Ey Bengi Akbulut sen ne vermek istiyorsun? Bu toplanan paralar daha sonra ülke geneline e, büyütülüyor ve oradan bir rakam çıkıyor. Şimdi bunun gerisinde ne yatıyor? Bunun gerisinde e, aslında kişilerin tercihleri yatıyor. Yani kişilerin çevreye verdiği ya da vermediği değer. değer üzerinden giden bir yöntemden bahsediyoruz. Evet, bir, de bir ekleme yapayım. Şimdi kişilerin yani bireylerin aslında, şimdi iktisatta hep bizim bu programda devam bahsettiğimiz çok birey merkezli gitmesi, şeyde şeye de izin vermiyor sonuçta size bunu yaparken. Ey Ömer Madra sen ile konuşabilirsin ne kadar aslında para vermek istediğini bize söylemeden önce değil. Yani hani herkes de birer atomistik ki evet. hiç kimseyle hiçbir bağlantısı olmayan tek başına değil. birey. Aynen. Yani dolayısıyla Ömer Madra da Bengi Akbulut'ta doğarken ona birileri bir tercih <gülüyor> listesi vermiş durumda. Ve bu tercih profilinin ışığı altında... ...bir rakam ifade ediyorlar. Tabii bunun teknikleri çok daha sofistike aktardığım basitlikte değil ama... ...sonuçta olayın ruhu buna Reci karşılık bu, geliyor. Yani. Şimdi yani ana akım iktisat temelde bu yöntemi kullanıyor. Başka kullandığı yöntemler de var. Daha doğrulan ölçmeye çalışıyor. İşte ne bileyim hava kirliliği var ve bir grup insan bundan dolayı e, rahatsızlandı. Kimileri mesela hastaneye kaldırılmak durumunda kaldı. Kimileri çalışamadı. E peki o zaman işte kaç kişi hastaneye kaldırıldı? Hastanede kaç gün kaldılar? Hastane masrafları nedir? Bu kişiler hastanede kaldıkları zaman işe gidemediler. Dolayısıyla iş kayıpları nedir? Tadında e, yani piyasada olan verilerden hareketle de hesap kitap yapmak mümkün olabiliyor. Serbest piyasanın tipik. Evet. Bir. Aslında ilk çalışma da sonuçta e, sanal bir piyasa yaratıyor. E, Sudo e, piyasa diyebileceğimiz evet, sanal yalı, bir piyasa yaratıyor bir piyasa, evet. ve insanlar. E, ya san... bunun için bir, bir piyasa olsaydı e, kaç, kaç liradan giderdi gibi bir şeyi ölçmeye çalışıyor aslında. Evet. Yani dolayısıyla burada. E, Ana akım iktisadın çok önemli iki varsayımını masanın üzerine koymak lazım. Bir değerlendirme çalışmalarının arkasında kişisel tercihler var. Bu tercihler nasıl oldu, nereden geldi, bütün bu tartışmayı başka disiplinlere havale eder, iktisat hep bizi ilgilendirmez. Yani sonunda Ömer Madra 10, Bengi Akbulut 5 lira dediyse onların kararıdır, saygı duymamız gerekir şeklinde bir liberal pozisyonu var. İki, ve herhalde asıl bizim üzerinde durmak isteyeceğimiz varsayım bu, ekolojik zenginliklerin bir parasal, Karşılığı vardır varsayımı ben her şeyi para karşılığında avro karşılığında ifade edebiliyorum bunun içine biyoçeşitlilik de giriyor yani bir kuşun kuş türünün yok olmasının da ben bir mali karşılığını çıkartabiliyorum e işte burada hopada olan herhalde tatsız diyeceklerdir olayın da karşılığını koyabiliyorum. ...işte maalesef canlar öldü... ...bu canların da bir parasal karşılığı var... ...insanlar yaralandı... ...e bu tedavinin de bir karşılığı var... ...evler yıkıldı bunun da bir karşılığı var... ...yollar tahrip oldu... Ekonomik vesaire vesaire sekteye ...ekonomik faaliyet şu an sekteye uğradı... ...tabi bu arada... ...aynı zamanda da iktisat şunu da düşünüyor... ...ha ama bir felaket olduysa... ...mesela daha büyük bir çevre felaketini... ...daha fazla insanı... ...etkilemiş olsaydı... ...bu aslında makro iktisada da bir stimüla, stimülasyon katabiliyor dolayısıyla evet. bunu da dikkate alabiliyorlar evet. çok, yani, acımasız. Evet, çok acımasız çok evet. acımasız gidiyor ee, yani çok bir, bir ana, şey ana, ana çerçeve evet. olarak zaten e, ben de şey ettim e, tam kontrast bu, bu steril yani çok senin bence ortaya koyduğun acımasız steril e, anlayışın tam da kontrastı şurada mesela ee, adam e, şeye göre ayla su oğluyla beraber yan derenin taşması sonucu Sundura mahallesindeki evlerinde mahsur kalınca devreye giren belediyenin itfaiye aracı bazı mahalle sakinleriyle anne ve oğlunu alarak güvenli bölgeyi götürmek için yola çıkıyor gayet makul tedbir alıyorlar ama yola devam eden araç devriliyor ve çocuk sen sularına kapılarak kayboluyor tahası su. Oğlunun kaybolduğu yerde e, oğlum gelsene bana diye çığlık atan baba Erkan yan derede önlem alınması için daha önce defalarca belediyeye başvurduklarını söylüyor. Hiçbir önlem alınmamasından yakınıyor ve diyor ki dümdüz yolda itfaiye aracı devrildi. Burada kim nasıl devrilir? Buradan kim gidemez? Otomobil otobüsler, kamyonlar geçiyor diyor. Şimdi bunu nasıl izah edeceğiz yani? hangi iktisadi, hangi rasyonel mantık? Yok zaten evet burada işte biz de o yüzden zaten düşündünüz de yani aynen bu örnek gibi şimdi bu meselenin şimdi tekrar ben mesela programın başında başladığım gibi hopadaki mesela ormanların ormanlık alanın tahribatı ile ilgili bir fayda maliyet analizi yapılmış olsa oradaki ormanların Sonuçta bize ekonomik faydası ve e, kesilmesinin de yani ekonomik maliyeti nedir diye düşünüyor olsak yani e, ekolojik, aslında e, e, ekolojik aynen evet. e, burada alt alta yazmamız gereken şeyler işte aynen mesela şu an hopadaki felakette yaşanan şeylerin ekonomik maliyetleri ama bunun içine işte tahassunun hayatının değeri de var. Evet. Ve yani bu şunu varsayıyor, tahassunun hayatının değerine biz ekonomik olarak bir sayı koyabiliyoruz demek oluyor. Bu nasıl olacak? Tahassu büyüyene kadar ona yapılmış olan eğitim masrafları, sağlık masrafları, bakım masrafları, bütün tırnak içinde yatırımlar, beşeri sermayesine e, ve bunun sonradan ücret olarak e, ekonomik alana tercümesi. Bu tahassunun hayatının değeri olacak. Ama tahassunun babası için tahassunun hayatının ee, ...hiçbir değeri, hiçbir değer karşılamaz onu. Şimdi buradaki aslında mantık şu. E, yani orada mantığın bu kadar soğuk ve kabul edilemez olmasının şeyi bu. Şimdi insan hayatından, insan hayatı kadar ekstrem bir örnek belki vermesek... ...ama yani aslında ekolojik alanların hepsi can, canlı ve e, çok e, spiritüel ruhani dini ya da çok daha farklı değerleri de olabilir yani ekonomik değerin çok daha dışında birçok değeri olan ekolojik alanlar var yani bunun üzerine bir sayı koymak imkansız evet. bir de tabi hep söylememiz gerekiyor defalarca söylememiz gerekiyor ana akım iktisat tamamen antroposentrik tamamen insan odaklı bakıyor yani insanın gözünde çevrenin değeri nedir bu bana ne getiriyor ne götürüyor şeklinde bakıyor yani ve dışsallık olarak, dışsallık ha, olarak şeydi, görüyor. dışsallık olarak görüyor ve e, dediğim gibi e, real politikada ana akım iktisadın e, önerilerinin ne kadarı uygulanıyor bu ...apayrı bir tartışma... Evet, evet. E, ...ama sonuçta ana akım iktisat... ...bu dışsallıkların bir şekilde... ...içselleştirilmesi gerektiğini söylüyor... Evet. ...ve buna yönelik öneriler getiriyor... ...buna yönelik e, metodolojiler... ...tasarlıyor... E, ...ama... ...bir... ...bunun ne kadarı kullanılıyor... ...bugünkü... E, ...politikalarda... ...iki... Kullanılmış olsa bile buradaki sıkıntılar ne? Bu ikisini evet. çok İkisi iyi a, değerlendirmemiz lazım. Çünkü kimi arkadaşlarımız e, burada fayda maliyet analizi yapılmıyor. Mesela chat raporlarında tamam, e, kantitatif bir şeyler yok, figür yok. Sadece denebiliyor ki işte balıklar biraz etkilenecek ama çok etkilenmeyecek. O zaman işte şunu yapalım ya da... E, ya da işte diyelim o proje tarım alanları üzerinde olacak. e Buradaki tarım kötü etkilenecek ama onun yerine işte bu projenin açtığı istihdamın pozitif etkisi olacak. İşte şunun enerjinin işte atıyorum Türkiye ekonomisine yaptığı katkı vesaire gibi. Yani böyle bir aslında çok dar olarak bakan ve yani sonuçta bir figürde vermeyen bir ekonomik fayda, fayda maliyet analizi ÇED'lerde var. Şimdi ister istemez e, yani, Türkiye'deki mesela işte real politik hiçbir şekilde bunları ekosistem hizmetlerinin ekonomik e, ekonomiye katkısı ya da ekosistem hizmetlerinin sekteye uğramasının maliyeti hiçbir şekilde dikkate alınmadığı için ve Türkiye'nin başka bağlamlarda da ister istemez yana yakıla böyle ya iktisatçıya gelip ya bunların <gülüyor> ekonomik bir değeri var desek yani davalarda falan daha çok e, elimiz kuvvetlenir. Çok doğru. Ama yani, aynı zamanda da tehlikeli bir. Ama şey. şimdi o oyuna girdiğimiz zaman o oyun çok fena bir oyun. Yani çok da tehlikeli. Sen yani o yüzden Fikret uzun uzun burada şeyi anlatmak istedik. Yani bireysel tercihler piyasalar ve e, şey e, sonuçta her şeyin bir paraya e, tercüme edilebileceği varsayımları na bir kere kabul etmek demek bu evet, oyunu yani oynamaya başlamak. çok demek. acayip yani Neriman Topal diye birisinden birisi konuşmuş oradan yine varlığımız yumuz evimiz bir arabamız gidecek başka yerimiz de yok ee, ...bu ırmak için birileri ölecek o zaman önlem alacaklar diyordum. Belediyeye yalvardık hiçbir şey yaptıramadık. Biz ölmüşüz kimin umurunda? Yağmur yağınca arabaları bağladık sözde önlem almaya çalıştık diyor. Yani yapmış da ama evet. yapılacak bir şey yok ama yani. Öyle öyle bir şey değil. Ee, şimdi biraz belki şeyden bahsetmek lazım. Yani çok az vaktimiz kaldı. Ee, Sonuçta biz şu anda Türkiye'de çedlere ve yani bir takım bir takım karar mekanizmalarına ekolojik yıkımın e, ya da işte ekolojik hizmetlerin ekonomik bir değeri olduğunu e, kabul ettirtmeye çalışma aşamasındayız ki bu riskli bir oyun olmasına rağmen. E, ama dünyanın başka yerlerinde insanlar yani hem akademisyenler hem aktivistler e, bu finansal fayda maliyet analizi çok iyi yapılmasına rağmen yani her türlü şey dikkat alındığı söylenebilir. E, bunun eleştirisini geliştirme halindeler. Yani her şey parayla ölçülemez. Belli kararlar ekonomik fayda maliyet analizine tabi tutulamaz. Yani etik politik olarak bunlar katılımcı e, ve farklı işte şeylerin değerlerin... Birbiriyle çatıştığı ama sonuç olarak katılımcı ve demokratik karar alarak Sadece ekonomi dilinin değil birden fazla çoklu dillerin, çoklu değer dillerinin kullanılarak karar alması Temelde politik bir süreç olarak evet, yani. kurgulanmasının altı çiziliyor Şimdi Türkiye hakikaten bu tartışmaların çok uzağında Ve e, konuştuğumuz gibi biz de bu işlere rakamlar konulmasının Önemini vurgularken aynı zamanda buradaki tehlikeli oyunun da hepimizin e, <gülüyor> aklının bir ucunda olması gerektiğini altını çizelim. Evet. isterseniz toparlayalım ee, ama buraya. E, evet Biz, yani bizim duruşumuz bu ve e, yani Fikret'in söylediği doğru bu işler hiç yapılmıyor değil. Yani ben az önce işte bir, bir baktım şöyle mesela iklim değişikliğiyle ilgili Potsdam İklim Enstitüsü'nün Dünya Bankası'nın 2012'de falan Tabii, yaptığı böyle ciddi ben. bir işte resilience ve yani hani şey dirençlilik, dirençlilik ve bölgesel etkilerle ilgili. Ya yani orada ciddi sayılar var. Yani hani baya işte sadece mesela Doğu Asya'daki bir yerin bir ülkenin turizmine 10 milyon dolarlık bilmem ne olacak gibi detayında. İşte Degroot e, isimli bir akademisyen ve arkadaşları diyeyim yaklaşık 20 e, şey yazarlı bir makale Science dergisine çıkmış. Dünyadaki tüm ekosistem hizmetlerinin bir ekonomik değerlemesini yaptılar falan yani Stern çok isteyen raporunda da Stern e yani. de var yani isteyene çok var <gülüyor> bu şeyler ama biz şeyle bitirelim hakikaten yani bunların da ciddi bir eleştirisini hep akılda tutuyor olmak lazım yani hani bu kararlar ekonomik kararlar değil politik kararlar. ...ve o politik zeminin demokratik kurulması için uğraşıyor Evet, diye. Zaten onun içinde belki de şeyle bitirebiliriz... ...bu şeyde programını da açtığımızda... ...işte bu büyük bildiri... ...dünyanın önde gelen Hı -hı. din adamlarının, filozoflarının, çevrecilerinin... ...ve başka gazetecilerinin falan hepsinin ortaya koyduğu şey... Bu böyle yürüyemez diyorlar yani mutlaka değiştirmemiz bu sistemin değişmesi gerekiyor ve bunu da ancak hepimiz bir araya gelirsek değiştirebiliriz dedikleri bu yani başka türlü olamayacak yani çünkü politik bir şeydir ve biz bunu dönüştüreceğiz bütün dünyada kitle seferberliği diyorlar o açıdan çok önemli görünüyor bana da yani bu. Hı. Evet. Peki çok teşekkür biz teşekkürler. teşekkürler. Çok güzel görüşmek üzere. Görüşürüz.